والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أبلياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صلى الله عليه وسلم ve bellana Resulünen Nebiyyül Kerim ve nahnu ala zâlike mineşşâkidîneşşâhidîne bi kalbin selim. Çok aziz <gülüyor> ve pek muhterem Müslümanlar. <gülüyor> Derslerimizde hemen hemen her derste ifade ediyoruz. Aklımızın düşüncemizin, istidadımızın icabı salik Zülcelalimizden dünyada ve ahirette saadet istiyoruz, kurtuluş istiyoruz, bitmeyen, tükenmeyen nimetlerin darı ve Cenab-ı Hakk'ın saadet diyarı olan cennetini ve cemalini istiyoruz. Muhterememilerim. Hadizatında pahalı bir meta. Koca üstad Bediüzzaman öyle diyor. Hayati tecrübelerimiz ilmimiz ve imanımızla şunu anladı ki cennetin kazanılması kolay değil cehennem ve ateşin yaratılmasında da büyük hikmetler var diyor. Muhterem müminler biz ateş ve gazaptan Allah'a sığınıyoruz ama her ne kadar cenneti kazanmak kolay değil ise de biz müminler olarak zora talibiz inşallah. Fahri kainat sahih bir hadisi şeriflerinde. اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَهِ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَهِ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَهِ diye buyuruyorlar. Allah'ın meta'ı pahalıdır. Allah'ın meta'ı pahalıdır. Allah'ın meta'ı pahalıdır. Allah meta pahalıdır. Peygamber Efendimiz üç defa böyle rahmetellil alemin neşesine sahip olan en yüce peygamber Bizden büyük gayret, büyük teradat, büyük fedakarlık istiyor muterem Müslümanlar. Ama her çi ba da baat süratle uzak olmanın yolunda Allahımızdan hem dünya ve hem de ebedi ademin, ebedi alemin saadetini niyaz ediyoruz inşallah muhterem Müslümanlar yol belli, nizam belli, mürşit belli. Yol İslam yolu. Daraballahu meselen meselen tarikan müsteqimen Peygamber Efendimiz böyle yerde de çizerek bir gün tarif ettiler. Dost doğru bir yol. Hemen hemen her deste benden duyuyorsunuz. Ve enne hâzâ sirâtı müsteqimen fettebiûhû ve lâ tettebûhü sübüle feteferraka bikumu'an sebeidi. Benim mutlak ve muhakkak sırat-ı müstakim cennete giden en doğru yolundur. Bu yolu takip ederseniz cenneti, rızayı ve cemali bulursunuz buyuruyor Halik Özür Muhterem Müslümanlar yol İslam. Nizam bu yolda yürüyen kulların dikkat edeceği rikkatle üzerine eğileceği, çelik pençeyle sarılacağı ve ömür boyu amel edeceği nizam Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Muhammedi. Rehber, bu yolda bir rehbere ihtiyaç var. Çünkü havfi, hatarı çok derin bir yol. Sağında, solunda, Mevla muhafaza buyursun, korkulu şarampolları var. Sırat-ı müstakimde yolu bilen bir rehber ve delile ihtiyaç var. O da Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem azadar. Muhterem cemaat, eğer bir insan sırat-ı müstakimde yürürse, bu yürüdüğü ömür müddetince Hazreti Kur'an'ı nizam kabul eder, onunla mütehalli ve mutallik olursa, bu ahlak ve fazilet, bu amel ve ibadetin içerisinde rehber olarak da Peygamber Efendimizin izini takip ederse, şimdiden müjde ediyorum, bu yolun müntehası cennettir ve cemaldir inşallah. Bunu şimdi bir dava olarak ortaya koydum ya, şimdi bu davayı, bu ilahi ve Rabbani meseleyi iki kere iki dört halinde şartlarıyla birlikte kitab-ı kerimimiz Kur'an-ı Hakim'den görelim. Bakalım Allah kelamı ne diyor? Estaizu billah. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْهِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ya Rabbim İnanan erkekler mümin olan erkekler inanan hanımlar mümine olan hanımlar بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Bazısı bazısının yaridir dostudur yaveridir. Geçen ayeti kerimenin burkasına geçen dersinde bir saat harcadım efendiler. Yalnız müminin içtimai yönünü, cemaat olarak Müslümanların riayet etmesi gereken şartları birlik, dirlik, vahdet. Gönül birliği, ruh birliği, güç birliği üzerinde ayetler, hadisler okuduk. Bugün dersin mukaddemesi olarak Ferdi müminin halinden birkaç cümle muhterem müminler. Fert olarak, şahıs olarak Allah'ın razı olduğu, Resulullah'ın alnından öptüğü, müminlerce saygı duyulan müminin sıfatları ve hali nedir? Şöyle baktığımız zaman, evvelki gün bir kardeşimiz yazısında öyle diyor, imanlı bir muharrir kardeşimiz yazısında öyle diyor. Dünyadaki bütün güzellikler, bütün fazail ve kemalat İslam'dadır. Müslüman kardeşim, sen de bu İslam'ın neşesine sahipsin. Aynaya bak bakayım, kendinde bu fazilet ve güzellikleri görebiliyor musun? diyor. Mantığa hitap, Güzel bir hitap muhterem Müslümanlar. Ezelden ebeden Müslümanları kemale erdiren, ve müminleri en güzel neşeye ve hale ve kemale kavuşturan İslam. Ve biz de elhamdülillah müslümanız mutlaka Hep beraber hamd ediyoruz değil mi? Alemlerin Yüce Rabbine biz müminiz ve müslümanız elhamdülillahü teala. Şu halde aynaya baktığımız zaman üzerimizde bu nuru, latif olarak söylüyorum tabi, bu feyzi, bu bereketi, sağından da bakılsa, solundan da bakılsa, önünden de bakılsa arkadan şöyle yürüyüşünü de bir seyredecek olsak, bu mü'mindir demek her zaman imkan içindedir muhterem Müslümanlar. Ve karıyla, edebiyle, yüksek ahlakıyla, temkiniyle, istikamet ve dürüstlüğüyle, etrafına karşı saygısıyla, mahlukata karşı şefkat ve merhametiyle mü'min daima melek hasretle pırıl pırıl adeta dünyamızı zinetlendiriyor desek yerli yerine cümle oturmuş olur muhtemelen müminler. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de müminin fert olarak vasfı Estaizu Billah اِنَّنَا الْمُؤْمِنُونَ اِذَا يُكِرَ اللّٰهُ وَجُلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا ve Allah Rab bize yeter Yani camimizi dolduran müslümanları birer birer mümin olarak şöyle bir tetkik ve taharriden geçirdiğimizde, mümin olarak bu sıfatlar üzerinde bulunması gerekir. Allah böyle diyor Kur'anında. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah yanlarında zikredildiği zaman, Allah'ın adı anıldığı zaman gönüllerinde ürperti meydana gelir. Maşukumun yüce Rabbimin Halikımın ismi anıldı diye gönüllerinde sevgi haşyet ve ürperti meydana gelir. Ve izâ türiyet <gülüyor> aleyhim âyâtuhu zâdetum imana, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri o müminin yanında, o müminlerin arasında içinde okunduğu zaman imanlarının nuru artar kuvveti ve gücü ziyadeleşir. Aslında maturiliğe göre, eyme Hanefi'ye göre iman, ziyadelik ve noksanlık kabul etmez muhterem Müslümanlar. El-İmanu la yezidu ve la ve fakat şemalat itibariyle, yaprakları, çiçekleri ve meyveleri itibariyle ziyadeleşir ve ziyadeleşir ve ziyadeleşir Ebu Bekir'in Sıddîk Hazretler'in imanı gibi belki 3, belki beş, belki on, belki bir imanı tartacak yüce erişir. Sohbetlerde devamlı geçiyor. Fahrl-i Hz. Hazreti Ebubekir Sıddık Hazretlerinin imanından bahsederken "Levruz <gülüyor> ile imanı Ebubekir'in ma'i imanı ümmeti ve tercehhu aleyhim." Ebubekir'in imanı eğer tartılsa benim devrinden kıyamete kadar ümmetimin imanından ağır gelir diyor Fahri Kâin nasıl imansa, nasıl nursa, nasıl tasdikse, nasıl sıdkıyksa, nasıl kemalse yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sıdkı Ekber'in imanından neşe almayı bizlere de nasip etsin inşallah. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar, bir müminin halinden bahsederken ikinci vasfı buymuş. Kur'an'dan zevk alacak. Kur'an okumaktan haz duyacak. Kur'an nizamına ittiba ve iktida etmekte neşesi ve sururu artacak. Kur'an dinledikçe imanının kemalatı, nur ve feyzi taşacak. iki. Üçüncüsü, <gülüyor> Onlar Rablerine de tevekkül ederler. Muhterem Sımalar, gerçek müminler, dünyevi işlerinde tedbirlerini alır, Allah'a tevekkül eder, teslim olur, itimal ederler. Yani bir mümin, mutlaka Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip itimat edecek. Yoksa Müslümanlar dünyacıların dediği gibi ben yaptım, ben yarattım dedi mi belasını buldu demektir. Allah'ımız muhafaza versin. Ehli sünnete göre El-Abdü Kasibun ve Rabbu Halifun Muhterem Ehli sünnete göre El-Abdü Kasibun ve Rabbu Halifun kul kesbeder, çalışır, kazanmak için terler, rahmeti indiren, filizleri sürdüren, çiçeklere meyve veren, arıya bal yaptıran, kainata bereketi lütfeden ve Cenab-ı Halik Huzur Celal halketleri ki Halik'imizdir, halk eden ancak odur. Onun dışında, muhtemelen Müslümanlar, bizimki sadece yolunda bulunmaktan ibarettir. Mesela tarlayı ekiyorsunuz, Yağmur yağmadı mı tohumları karınca taşıyıp gidiyor veya toprakta çürüyor. Benim eski arkadaşlarımdan bir Muharrem diye kardeşim vardı. Kabri cennet olsun. Böyle yağmurun yağmadığı yüz köye gider tohumu atar gelir boynunu büker böyle derdi. Hocam tohumu kuruya attık Allah'ın rahmetinden başka bizi kimse kurtarmaz derdi. Eğer rahmet yağsa. Toprağa rutubet gelecek. O rutubetle buğdaylar, arpalar, yulaflar kabuğunu çatlatacak. Oradan gelen filizlerden başaklar meydana gelecek. Ve alem bununla mecluk olacaklar. Yoksa Cenab-ı halif Zülcelal ve Kemal Hazretleri rahmetini indirmedi mi herkes kalmış demektir. Semanın bakır yerin tam takır olduğunu düşünün. Ya muhterem Bazen ciyak ciyak bağırıyorlar mahsul kalkmadı. O bir tarafı sel bastı. Diğer tarafta kuraklık ve emsali şeyler. Sonra arkasından yüz binler ton ithalat. Sonra kasada para yok. Ve netice itibariyle insanoğlu ciyak ciyak bağırmaya başlıyor. Ey mümin kardeşim bundan evvel tedbir alsaydın ''Halik-i Zülcelal'ine tam itimatla teslim olsaydın, rahmetini isteyip, arşa elini açıp, dualarınla ilahi rahmeti canibi uluhiyetten talep edip isteseydin, Mevla da duanı reddetmeyip bereketleri şarıl şarıl yağdırsaydı, bu karanlık günleri, bu yokluğu görmezdin.'' demesi gerekir insanın değil, muhterem Müslümanlar. Ama hocam, sen bunu bilmiyorsun, ya, biz layıkız şimdi öyle rahmet duasına çıkar da Allah'tan rahmet istersek layıklığımıza halel gelir. <gülüyor> Müteremmimiler. Ya biz eski Müslümanlığımızda dururuz elhamdülillah. Yani ecdabımızdan, eslafımızdan Allah Resulü'nün sahabesinden devraldığımız Müslümanlığı aynen ve bir milim noksansız kıyamet sabahına kadar devam ettirmenin Azmi ve iradesi içerisindeyiz muhterem Müslümanlar. Böyle olunca elimiz sadece muhtaç olduğumuzda değil, 24 saat arşına açık, Ya Rabbi bizi maddi ve manevi rahmetinden mahrum etme diye dua edeceğiz ve yalvaracağız. Muhterem Müslümanlar gerçeği ana dersimizde de geçecek ama müminin vakfından bahsederken şu ayet-i ayet kerimeyi tamamlayın bakınız. الذين يقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون هم onlar ki namazlarını kılarlar ve Allah'ın verdiği şeyin zekatını vererek müminlere fakirlere garipilere yolculara mücahitlere ehli ihtiyaca ellerini açarak şarıl şarıl infakta bulunurlar ulaike humu'l mu'minun hakkan lehum darajatun 'inde rabbihim ve magfiratun ve rizqun kerim onlar hakkı ve layıkıyla müminlerdir Muhterem cemaat, ben size formülü verdim. Ayrıca vereceğim de var. İyi bir mümin, Allah'ın alnından öptüğü bir mümin olmak için bu mühim vasıflar ve sıfatlar bizde bulunacak. Tekrar ediyorum bakınız, hatırınız da kalsın. Allah'ın adı anıldığı zaman sadirleri, kalpleri ürpertiyle dolar. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarının nuru artar ve ziyadelenir. Ve bütün dünya işlerinde iradelerini sarf edip kesmettikten sonra, çalıştıktan sonra yaratan yüce Mevla'dan nimetlerini isterler. Allah'a itimat eder. de bulunurlar. Namazlarını vaktinde doğru dürüst kılarlar. Ve zekatlarını da futarar lehine hesap ederek verirler. Onlar işte hakiki müminlerdir. Üllâikehumul müminûne hakka. Şimdi mümin kardeşim sen beni hem dinle hem de kendi hesabını, muhasebeni kendin bir yap bakayım. Ayette zikredilen bu beş sıfatla aran nasıl acaba? Hepimiz kendi nefsimizi daha iyi biliriz. Değil mi muhterem Sumalar? Tabii yasaklar ayrı ayetlerde. Ayrı ayetlerde zikrediliyor. Dersimiz yasaklara ait olduğunda onun üzerinde duracağız. Şimdi emirler manzumesi ve müminin, gerçek müminin beş mühim fazileti. Mümin namaz da kılacak, mümin zekat da verecek. Ama o biri diyor ki, sadece siz mi müminsiniz? Biz de müminiz diyor, biz de Müslümanız diyor. E seni biz camide hiç görmedik. Kapı caminin muhterem cemaadı. Böyle demek hakkımız mı Allah'ınızın aşkına? Seni biz camide hiç görmedik. Bayram namazında gibi bile Müslümanlar, bayram namazında bile sel şey gibi mabedlere akarken sen horul horul uyuyordun. Ömrümüz boyu coşarak bir defa ağzından Eşhedü elle ilahe illallah ve şehit an Muhammed'en Abdullah'u ve Resulü demedin. Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah diye şöyle bir gürlediğini görmedik ve duymadık. Bu kadar malın var zekat verdiği işiten yok bu hakda bu hakda. Kur'an-ı Kerim'den bahsedildiği zaman Kur'an kurslarının aleyhindesin. Allah korkusu üzerinde durulduğu zaman imam haditlerin alevindesin. Allah'a gelir gerektiği zaman sen bana paradan haber ver diyorsun. Yani müminin gerçek vasıfları Kur'an'da zikredilirken bunların karşılığına kendine göre kendi tanrıyı umdelerini koymuşsun. Onlarla meşgulsün. Böyle olunca darılmaca yok. Hazreti Kur'an öyle kolay kolaya aldanmaz muhterem Müslümanlar. Biz de Kur'an ehliyiz gerçek ölçülerin üzerindeyiz. Yüce Rabbim bizi şamil imana eriştir diye dua ediyoruz. Bu sıfatlarla bir kimse mutlasıf olursa Ülâikehumul mü'minûne hakka. Onlar hakiki mü'minlerdir. Lehum deracâtun <gülüyor> inda Rabbihim ve mağfiratun ve rizkun kerim. Rabb'ların nezdinde onlar için dereceler vardır. Mağfirat vardır. Bitmeyen tükenmeyen rızıklar vardır. Lehum deracâtun inda Rabbihim. Ya Rabbim. Muhterem Müslümanlar, burada size şunu hatırlatıyorum. Cennetin bütün makamları amellerin karşılığıdır. Yani, cennetin kapısından giriyor. Mesela hafıza dinliyor ki, cennetin kapısından girerken, Kur'an-ı Kerim'in lafzını hamil, ahkamıyla amil, hikmetiyle şamil olan bir hafız kardeşimize deniliyor ki, hafız efendi gir cennete, en son okuduğu ayeti kerime en son makamındır. Şu halde Kur'an hasleti olan gerçek bir hafıza 6666 makamı ı ruhaniye cennette de kapıdan girerken müjdeleniyor. O vakit, o vakit lehum derecatun inde rabbihim ve mahtiratun ve rızgun kerim Rab'lerin ezdinde onlar için dereceler vardır. Ve her kemal neşesine karşılık bir derece daha. Hatta şurada da söyleyeyim mi latif olarak muhterem Müslümanlar? Mesela Allah yolunda mallarını verenler için ayrı bir cennet. Allah yolunda canlarını verenler için cennetü şüheda diyor Peygamber Efendimiz. Şehitler cenneti. Buhari i Şerif'te bir sahih hadis, Peygamber Efendimiz'in rüyası. Uzun uzun sağında Cibril solunda Mika'yı seyrediyorlar. Birçok alemleri görüyor. Cennete de giriyorlar. Hz. İbrahim Aleyhisselam'la ile validemizi, küçükten ölen yavruların cennette onların terbiyesiyle meşgullar. Onu da görüyor. Sonra yüksel ya Muhammed. Yükseliyorlar. Bir cennet içerisinde hep yiğitler var. Hatta ben bir şey ilave edeyim mi? Gerdanı kanlı yiğitler. Gerdanı kanlı yiğitler. Efendiler burası neresi? Ya Resulullah burası şehitler cenneti. Alnından kurşun yiyen, gerdanı kanlı bu kişiler fahri kainattan bugüne yahut da Hazreti Adem'den bugüne Allah yolunda can feda eden şehitlerdir. Muhterem Müslümanlar ben şöyle diyorum bakınız şimdiden mallarınızı mallarınızı Allah yolunda vererek dininizi. Şahsiyetinizi, canınızı, her şeyinizi kurtarınız. Yoksa eğer malınızı vermeye razı olmazsanız bir gün malınızı da canınızı da kurtaramazsınız Müslümanlar. Bak bunu defterinize yazınız Tahir Hoca kardeşinizin sözü. Dinar'a geldiği gibi bir zelzele malınızı da canınızda gömebilir Müslümanlar. Rabbimiz muhafaza buyursun. Allah'a irtica ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Bosna Hersek, Rabbimiz muhafaza buysun. Bir Bosna Hersek. On binlerce Müslüman hanımının iffet ve namusu halaller oldu, yerle bir oldu. Yüz binlerce insan kıtır kıtır kamplarda kesildi. Hem de vücutları, uzuvları birer birer kesilmek suretiyle ve hakede ve hakede önümüzde Cezayir, Bosna Hersek, Filistin 40 küsur senedir 50 seneye yaklaştı. Azerbaycan, Çeçenistan, Keşmir ve hakede ve hakede. Şu halde cennet vatanımızda cennetin tadını çıkarmak için yaratılmış bahtiyar insanlar, bahtiyar Müslümanlar. Mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda biraz sonra gelecek... Mücadele ediniz ki saadet devamlı kaderimiz olsun. Cenab-ı Hakk'ın cennet ve nimetleri bizim için mukadder bulunsun inşallah. Evet. Muhterem müminler, müminin vasıflarından bahsettik ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de şöyle bir soruyoruz. Kur'an'da ayetle bunu öğrendik ya Resulallah. Bir de bize siz lütfeder misiniz? Gerçek mümini cemaat içerisinde nasıl tanıyacağız? Muhterem kardeşlerim, Türkiye'de yüzde doksan dokuz onda 9 İslam diyarı diyoruz. Türkiye yüzde doksan dokuz onda dokuz. Yani yüzde bir, yüzde üç, yüzde beş çıkar ya çıkmaz. Hep İslam diyarı değil mi? Ama şöyle baktığımızda ben size insafla hoca kardeşiniz olarak soruyorum... Acaba %9, %9 olan bu Müslümanlar gerçek manada Allah ve Resul'ün istediği gibi Müslümanlar mı? Evler evler buram buram iffet kokan Kur'an'la kurulmuş aileler mi? Şarşılar Allah'ın istediği gibi mazbut alışverişle terazisine, ölçüsüne, kantarına, hesabına dikkat ediliyor mu? Namazlar vaktinde Hocam namazlar deyince diğer bütün ahvalimizde de Allah biliyor ama üç tane oğlan şu kadar da kız doğurduk namaz kıldıramıyoruz diyor hacı efendi. Hoca, Hoca efendiye soruyorsunuz, efendi soruyorsunuz, gözü yaşlı. Meslekimi devam ettirmesini ne kadar söyledim ama söz geçiremedim hocam diyor. Neslimde elim kesildi diyor. Benim doğurduğum, benim yolumdan arkamdan gelmedi, neslimden alimler yetişmiyor diyor. Ve hak eder ve hak eder. Bakınız Peygamber Efendimiz iyi bir mümini tarif ederken tamamını okumam mümkün değil. Mutamimiler saatimiz hiç vefa etmiyor. Ama bir iki fıtrasını okuyorum. Bakınız Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar. El müminü ledel hakkı esirun. Bak, bak, bak mümin kardeşim. Resul-i ne diyor? El-mü'minu ledel hakkı esirun. Gerçek mümin hak katında, hak için, hakkın nuru içerisinde esirdir. Yani müminin hayatı hürriyetlerle dolu olması gerekir. Ama mümin bir şeye esirdir. O da hakkın esiri. Bakarken hakla bakar. Dinlerken hakkı dinler. Söylerken hakkı söyler. Tutarken hakkı tutar. Yürürken hak yolda yürür. İş görürken Haklı olduğu ve hak olan işi görür. Muhterem Müslümanlar. Necip Fazılı Necip Fazılı koca üstadı rahmetle iade ediyorum. Allah onu da bizde affesin kabri cennet olsun inşallah. Ben diyor ben diyor hiçbir şey için değil ancak hak nezdinde esirim. Muhterem Müslümanlar Necip Fazıl'ın sözü bu. Önünde bir fıkrası daha vardı ama hatırıma gelmedi. Ben hiçbir şeyin değil ancak hakkın esiriyim. Onun için dünyadaki bütün hürriyet anlayışlarım bu açıdan mutala edilmeli diyor. Muhterem Müslümanlar Hani göz hürdür, hakka bakacak. Dil hürdür, hak söyleyecek. Teyit ediyorum. Kulak hürdür, hakkı dinleyecek. Muhtemelen Müslümanlar. Hakkı dinleyecek. Acaba bizim hacamca televizyonun önünde bakarken, dinlerken, konuşurken hakkı mı duyuyor, hakkı mı bakıyor dersiniz? <gülüyor> Derslerinde devamlı olarak buna işaret ediyorum Müslümanlar. Ayağınızı denk alınız ömrün arkasında kabir ve mahşer var muhterem müminler. Üç günlük dünya hayatının keyfini çıkaracağım diye sakın ola ki bir ömür şehvet sahneleri seyrederken geçmesin sonundaki nedamet hiç fayda vermeyecek muhterem Ey e ben hocayım. Vallahi yakayı kurtaramazsın. Ben haciyim efendim. Haccını döndüğün gün akşam sıfırlar ben sana söyleyeyim. Evet, Necip Fazıl şöyle diyordu. Hakikati hürriyet hakka esarettir. Duyuyor musunuz Müslüman? Delikanlı kardeşim sen defterine not et bunu. Hakikati hürriyet hakka esarettir. Onun için ben hür değil esirim diyor. Şahit oluz mahşerde ben de ancak hakka esirim. Bütün hürriyetlerim ve zevklerim hakkın elinde kayıtlıdır. Cenab-ı Halik-i ve hidayetini üzerimizde daim kılsın Teala. Muhtemelen Müslümanlar, Peygamber Efendimiz mümin hakkın katında esirdir. Bütün hürriyetleri Kur'an'a göredir, sünnete göredir, Hz. Muhammed'e göredir, esnafa göredir, ulema ve müştehitlere göredir. Dedikten sonra fahri kainat, يَعْلَوْا اَنَّ عَلَيْهِ rakiban ala sem'ihi ve basarihi ve lisanihi ve yedihi ve lilihi ve batni ve ferdi. Müslüman her gidiş gelişinde mümin bütün harekatı sekanatında şunu bilir ki üzerinde bir görüp gözeten vardır. Öyle mi Müslümanlar? Soruyorum size öyle mi? Yani gören bir Allah vardır değil mi? Görüyor Biliyor, duyuyor, kalbin sesini, fısıltısını dinliyor, ona göre hayrın mükafatını, şerrin cezasını çektirme, celal ve kudretine sahip değil mi muhterem Müslümanlar? Öyle olunca ben az evvel söylediğim gibi hadisten alarak Allah'ın murakabesini, Cenab-ı Hakk'ın daima takip ettiğini düşünerek hareket eden bir Müslüman olmak istiyorum Müslümanlar. Bakacağım, acaba ibretle bakabiliyor muyum? Dinleyeceğim, acaba öğrenip de amel edebiliyor muyum? Söyleyeceğim, acaba cemaatime faydalı olabiliyor muyum? Tutacağım veya yiyeceğim, acaba halal mı, meşru mu? Gideceğim, yürüyeceğim. Acaba gittiğim yerden Allah razı mı? Çünkü Cenab-ı Hak, Kur'an tabiriyle, اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاتِ Öyle mi Harbis Efendi? İnne rabbeke lebil mirsad. 24 saatin 24'ünde Allah görü gözetip duruyor. Nasıl mı? Karanlık gecede kara taşın üzerinde kara karıncanın vallahi mübalağa etmiyorum Müslümanlar Olduğu gibi size, hatta benim söylediğim bile onun ilmi yanında bir nakisadır, ben bir şey söylemiş olmuyorum bunu söylerken, ancak aklıma göre tarih yapıyorum. Karanlık gecede, kara taşın üzerinde, kara kalıncanın ayak sesini, kalbinin rakar sesini, haniye mi gittiğini, daniye mi gittiğini, aç mı olduğunu, tok mu gezdiğini hem bilir, hem de rızgını münacatına göre verir muhterem Müslümanlar. İlmi ilahi, ilmi ilahi mahlukata bu kadar ihatalı bakmaktadır. Muhterem Müslümanlar, isterseniz buraya bir latifeyi de hemen ilave edeyim. Sultan Süleyk karıncadan söz açıldı da elinizdeki eserler İmam-ı Gezali ihyasında naklediyor. Sultan Süleyman Aleyhisselam üç gün istislaya çıkmışlar rahmet duasına. Üçüncü gün dua ediyorlar, havada bulut filan yok. Cemaatte bir meyrusiyet var, bir hüzün var, bir keder var. Ama Sultan Süleyman Aleyhisselam o anda bir müjde veriyor. Aziz ümmetim, kıymetli cemaatim, kardeşlerim diyor. Allah'ın zayıf mahlukatından bir karınca geldi benim yanında, ön ellerini kaldırarak arşın sahibine dua etti rahmetimiz yağacak diyor. şarıl, şarıl, şarıl, şarıl Cenab-ı Hak rahmetini ihsan ediyor. İstediğimizi de verdi, istemediğimizi de verdi Mevla diyor. Muhterem ünlüler. Muhterem Müslümanlar rahmet duası değilce, de ben de bir hatıramı arz edeyim size bakınız. Bazen de Hazar dersin arasında böyle hatıralara ihtiyaç var. Ladikle ile Hacı sağlığında Ladik'ten haber göndermiş. La ve etrafındaki köylerde Kadınhan civarında rahmet yok. Birkaç hoca kardeşimizde çağırdım. Tahir hoca kardeşimizde gelsinler. Hacı Pınar denen otlarımız üzerinde kurşunun etekleri daha şöyle yamacı güzel bir yer. Kardeşlerimiz bilirler. Sarayönü kavşağına varmadan biraz evet solda böyle güzel tatlı bir yamaç. Orada istisgah için toplanmışlar. Biz de vardık Konya'dan. Baktım yaşlı insanlar var. Belvranlı merhum Hacı İsmail Efendi var. Karamanlı Osman Efendi Hoca var. Saydığım ve sevdiğim insanlar. La Hacı Ahmet Ağmız var tabi. Ahmet abi, bu yaşlı zatların yanında bana bir şey teklif etmeyin. Biz onların duasına amin diyelim. Hayır hocam dedi. Olduğu gibi söylüyorum. Büyükler böyle dedi. Siz de biraz konuşmaya yapıp dua edeceksiniz dedi. Muhterem kardeşlerim. Dua ben evvel kısa bir konuşma yaptım. Konuşma esnasında Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri bir feyiz, bir bereket, onların hürmetine, onların hürmetine, o mecliste olan büyüklerin hürmetine bir bereket. Ben Hacı Ahmed'a'mızın 25 sene sohbetim var öyle ağladığını görmemiştim. Baktım gözyaşları böyle şarıl şarıl akıyor adeta. Tabi hepimiz kendimizi o aleme kaptırmış olduk. Ders esnasında onu dedim. Efendiler dedim, biz burada iken veya Konya'ya varınca rahmetiniz yağacak, derelerinizi döşecek, tarlalarınıza sel bile gelecek dedim. Benim ne keşkim var, ne kerametim var. Sadece gözyaşlarına baktım şöyle halimize verdi gitti elhamdülillah taala. Evet. Şeşni giryan bayedet tüm tıflı furt, kemhur an nan rakî nan abidu i diyor. Aşk eri Mevlana. Sana ağlayan çocuğun gözü gibi göz lazım diyor. Duyuyor musun? Aziz Cemal. Hani çarşı ortasında üç yaşında, dört yaşında bir çocuk annesini, babasını kaybeder de feryadı basar ya. Yahu Sultan Selim'i kabirden çıkarsanız dahi yüzüne bakmaz. İlla anne baba diye feryadı basıyor. Çeşme gir yan, ba'det et, ba'det çün sağ Sana o çocuğun gözü gibi ağlayan bir göz lazım. Şu dünya şehvetlerinden gençler, gençler, aş eri Mevlana öyle diyor. Şu dünya şehvetlerinden biraz şekiliniz, şerefinizi aldı götürdü diyor. Şu halde muhterem müminler, Öyle bir neşeye insan kendisini kaptırdı mı? Cenab-ı halik Zülcelal, keşfe keramete ihtiyaç yok. Lütfunu gösteriyor. Konya'ya biz geldik, arkadan Ladik-Lahcı Ahmet'imiz haber göndermiş. Hocamıza selam söyleyin, istediğimizi de verdi, istemediğimizi de verdi mevla diye. Muhtacız, elimizi arşa açıyoruz. Maksudumuza ermek Muradımıza nail olmak için mevlai i temiz gönüller, temiz eller, temiz rızıklar temiz kalpler, yıkanmış ruhlarla dua etten sonra hiç maksudunu vermez mi hiç diyor şair. Hiç maksudunu, maklumunu, muradını vermez mi hiç Mevla? Bekliyor böyle bir yalvarış ve yakarışı. Muhterem kardeşlerim, demek ki insan... Mevlasının gördüğünü, gözettiğini murakabe edecek. Rabbim görüyor, Rabbim biliyor, Rabbim duyuyor diyecek. Evvelce anlattığım bir kaziyeyi burada anlatmadan geçemem mümin kardeşim. Mutlaka anlatacağım. İsterse 51. anlatış olsun. Hazreti Ömer hilafet devresinde kendisi bizatihi devreye geçiyor. Devrin Halifesi. Medine'nin en uzak mahallelerine kadar bizatihi gece sabahlara kadar kendisi devriye geziyor. Şıraları kontrol ediyor. Duvar arkasından gelen iniltileri dinliyor. Ya muhterem Müslümanlar biz başımızda Hazreti Ömer gibi baş istiyoruz. Biz başımızda Hazreti Ömer gibi iniltilerimizi duyacak Sesimize cevap verecek, halimizden anlayacak, mana ve ilahi yönümüzde bize rehber olacak, dünyalık mal ve canımızı teminat altında tutacak, her halükarda bize yar ve yaver ve dost olacak, sahipler istiyoruz Rabbi Zülcelal'imizden. Bu bir duadır muhterem Müslümanlar. Ve ma Allahu alallâhi bi'azîz, Allah-u Zülcelal isterse mani yok halk edecek inşallahü teâlâ. Hazreti Ömer bir kapının önüne geliyor, kulak veriyor. Bir anneyle kız şöyle konuşuyorlar muhterem Müslümanlar. Mesele daha iyi anlaşılacağı için misal veriyorum. Devri Ömer'den radıyallahu anh. Anne diyor ki kızına yetiştirdi kızcağız. Kızım diyor yarın yarım büyüm sütümüze yarım büyümde su doldur. Bir güğüm olsun seni gelin edeceğiz. Cihaza para lazım diyor anne. Kız diyor ki anne devrin halifesi Ömer bunu duyarsa, dilirse ne yapar bizi? Tozumuzu savurur sonra. Anne kızım ahmak olma Ömer'in o kadar derdi çok ki bizim işimizde mi meşgul olacak? Meğer Hazreti Ömer de dinliyor bunu. ya Muhterem kardeşlerim kızın ikinci verdiği cevap annesine. Anne diyor ömel bilmezse Allah biliyor. Allah duyuyor, Allah görüyor diyor. Hanım kızın bu sözüne annenin kanı kuruyor. İkinci bir cevap daha bulamıyor, veremiyor. Peki sen bilesin diyor. Hazreti Ömer eve gidiyor. Oğlu Abdullah'a falan çadırda yahut falan kulübede bir kızcağız var. Bir anayla kızın böyle ben sesini duydum. O kıza dümür ol, oğlumu alacağım diyor. Onlar göçmen yahu bir kulübede oturuyorlar. Hatun bize mal ve servet değil asalet lazım, asalet diyor. Oğlumu evlendireceksin, asalet lazım. Kızını vereceksin, gelmeyeceksin, Asalet lazım koluna arkadaş takacaksın, asalet lazım. Sıv verip dert dökeceksin, asalet gerek. Bir davada beraber can ve baş vereceksin, yanındaki arkadaşında asalet gerek. Ve hakede, ve hakede. Mümin kardeşlerim, her halükarda bize asalet sahibi mümin kardeşlere ihtiyaç var ki onlar Mevla'nın bu rakip oluşunu hem de siz evvelce duymuştunuz, duymuştunuz. Cenabı Cebrail Parıl parıl surette, temiz elbiselerde geldiydi Cibril hadisinde. Peygamber Efendimiz'e İslam nedir diye sordu. iman nedir diye sordu. Üçüncü soru olarak da, وَمَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولَ İhsan nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz böyle cevap veriyordu sallallahu aleyhi ve sellem. اَلْإِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ İhsan Allahu zülcelala Zülcelal'e öyle ibadet edeceksin ki onu görüyorsun gibi. Diyor musun mümin kardeşim? Giderken, gelirken, dururken, yürürken, bağda, bahçede, handa, hamamda, çiftte, çıbıkta, camide, çarşıda, yolda ve elinde kulübende ve karanlık gecede ve çoğ ortasında Rabbim Rabbi gömürcesine فَاِيْلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِيْنَّهُ يَرَىٰ Eğer sen onu görmüyorsan, o seni görüyor. İhsanın ikinci mertebesi, makamı bu. Sen onu görmüyorsan, ki Ricalullah'ın halini onlara teslim ediyoruz, dünyada ancak baş gözü, kalpler baş gözüyle gören Allah Resulü, Evliya ve Ricalullah da tecelliyat ve envarını görüyorlar, Cenab-ı Hakk'ın. Ama biz görüncesine yer yapılmıyorsak, Rabbimiz bizi görüyor. Müslümanlar, aciz kardeşlerim, tembih ediyorum. Kulağınızda çınlamalı. Söz söylerken Rabbim beni görüyor. Bir şeye bakarken Allah'ım beni görüyor. Mahsulü bir şeye baktık mı? Baktık mı? Yüzümüz kızarmalı, dilimiz titremeli, ondan çekilmeyiz Diğer Rabbimiz görüyor çünkü. Gayrı meşru bir şey dinlerken Rabbimiz görüyor ve hak eder ve hak eder. Muhterem Müslümanlar Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem adetleri ve sahabe ve selefin edebi böyleydi. Allah'ı görürcesine Allah'ın kendilerini gördüğüne katliyette yüzde yüz bin inanarak amellerini ona göre ayarlarlardı. Muhterem Müslümanlar müminin ferdi ahlakından bahsederken bir iki sıfatında söyleyeyim nefis muhasebesine bırakacağım sizi. Bakalım biz de bu söylenen şeyler Allah Resulünün buyruklarından hangileri var? Nasıl kazanmalıyız onları? Hadisi Şerif muhterem Müslümanlar. El müminu bi hayrin ala kulli hal. Mümin her hâlü karda hayır üzerinedir. Hadisi Şerif. El müminu bi hayrin ala kulli hal. Her halükarda mümin hayır üzerinedir. Yanında kimse görsün veya görmesin, tarlasının ortasında veya çöl ortasında veya dağın tepesinde ve şaikasında olsun, daima hayır üzerine olacak. Hani bazen dedelerimiz söyler ya, hayır konuşacaksan hayır konuş diye, hadisin mali o muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Menkane yüminu billahi ve yümin hayra öyle buyururlar. Eğer bir kimse Allah'a ahirete inanıyorsa, hayır söylesin veya sükutasın. Menkane yüminu billahi vel ahir, Bir kimse Allah ve ahirete inanıyorsa, komşusuna iyilik etsin. <gülüyor> bir kimse Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Peygamber Efendimiz bir çırpıda üç tane un değil beyan ediverdiler muhterem Müslümanlar. Münasebet alınca daima söylüyorum. Müştehidimiz İmam-ı Azam Efendimizin yüzüğünün kaşı üzerinde kulil hayra ve illa fesküt yazılırmış. Kulil hayra ve illa fesküt. Ya hayır söyle ya sükut et. Mümin kardeşim, mahşerde iflas etmemek istiyor musun? Kapı caminin muhterem cemaati, mahşerde iflas etmemek istiyor muyuz? Dilimizle konuşacağımızı aklımızın, izanımızın, vicdanımızın süzgetinden, filtresinden yetireceğiz. Acaba bu konuştuğum şeyden Allah razı midir, değil midir? Ben size evvelce söylemiştim, Peygamber Efendimiz'in uzun bir hadisinde çok kutsi ve mübarek Muhammedi tavsiyeleri var. Bunların en sonunda öyle diyor. Ya Muaz, sana bütün bunların özünü, hulasasını tembih edeyim mi, haber vereyim mi? Evvelce duydum. Buyur ya Resulallah, Peygamber Efendimiz mübarek parmağıyla dilinin ucundan tutuyor. Küffe aleyke hâde. diline sahip ol. Müslüman kardeşim ben de tembih ediyorum, Allah'ın aşkına diye zorlayarak tembih ediyorum, dilinden söylediklerine sahip ol, onları kontrol et. Niçin? Ya Resulallah, dilimizle konuştuklarımızdan da mahşerde sorulacak mıyız? Feküret ka ummuk ya muaz, yazıklar olsun sahi ya muaz mahşerde insanları burlu üzerine ateşe sürükleyecek olan dilleriyle kaldırdıkları hasatlarıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dilleriyle kaldırdıkları hasatlarıdır. Öyle olunca hıfsul lisan selametül insan. Muhtemelen bunu şunun için söylemiş oldum. Kamil bir mümini anlamak için diline kulak vermek kafir. Birçok birçok ölçüleri var birçok ölçüleri var. Kamil demeyim de Hacı Beysiyat hocamız efendim kamil mümin filan demişler. Babam kamil insan diyorsun. Ben kamilinden geçmişse ma insan gösterdiği diye vermiş çocuğu efendi azatları. Yani kamil mümin olarak tabi Rabbimizin gök kubbesi altında neler var da muhterem Müslümanlar evvela kendi nefsim için söylüyorum. Mümin olarak dilimize sahipse kazancımız mahşerde büyük olacak inşallah. Ve bir de beni anlamak için konuştuğuma bakacaksın. Tamam mı? Hatır için söz söyleme. Ne ben söyleyeyim ne sen söyle. Beni de, seni de, öbürün de başkasını da anlamak için şahsiyetü insan tahtı lisanihi. İnsanın şahsiyeti lisanının altındadır. Oh. Hocam bu demek bu Kur'an'ın aleyhinde, bu imanın aleyhinde, bu Allah'ın aleyhinde, bu Resulünün aleyhinde bu İmam Hatiplerin aleyhinde konuşanların dilinin altındaki şahsiyetleri ne olur bunların? Sani, tümme innakum, in da rabikum, <gülüyor> tümme innakum ya melkıyameti, in da rabikum taklisumun, ya kabaca Allah'ın huzuruna hep beraber varacağız inşallah muterem Müslümanlar. Evet, hep beraber varacağız. Orada kainatın yüce halikına dertlerimizi dökeceğiz. mahkemeyi Kübra'nın büyük hakimi ahkemül hakimin karar verecek, mükafat vereceğine mükafat verecek, ceza çektirmek de ceza çektirecek. Muhterem Müslümanlar, müminin bir vasfından daha bahsediyorum. El-müminü heyyinun leyyinun cevabın semhun lehu hudukun hasan. Mümin kardeşim, eğer şu bir hadisle hepimiz amelesek, kapı camiindeki şu cemaat, alem İslam'daki bir buçuk milyar kurtulur ve memleketimizde ne anarşi ne kötülük kalır. Şu bir hadisteki vasıfla eğer hepimiz amel edecek olsak, hocam çok mu herhalde neymiş o? El müminun, hayyunun, leyyunun, cavadun Mümin mülayim insandır. Mümin, suhuletli ve kolay tabiatlı. Etrafına karşı yükü olmayan insandır. Cevadün, mümin, sahi ve cümert kişidir. Etrafı ata ve ihsanını görür ancak. Cimri değildir, fakir değildir, cevad insandır. Lehu <gülüyor> hasen, mümin için Allah'ın ahlakıyla, Resulünün ahlakıyla ahlaklanma fazileti mukadderdir. Müminin ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Müminin ahlakı Resulünün ahlakıdır. Müminin ahlakı Kur'an'ın ahlakıdır. Hocam müminin ahlakı Allah'ın ahlakı diyorsunuz. Muhterem Müslümanlar tabi zat-ı hakka göresi var. Müminin şahsına göre, kudretine göre, tevfikine göresi var. Tecelli bakımından. Tamam mı? Onun için Peygamberimiz Zişan Efendimiz Tefekkuk bi ahlakillah ve bi ahlakir resulillah diye buyuyorlar. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız, Resulünün Hazreti Muhammed'in ahlakıyla ahlaklanınız. Eğer böyle olursa, muhterem mimirler, Kapı caminin muhterem cemaati, eğer Cenab-ı Hak lütfeder de böyle olursa, o kimse düdüğü çaldı demektir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan rahmeti ilahiye ermiştir. Resulünün ahlakıyla ahlaklanan da şefaat Mustafa'ya nail olmuştur. Evliyanın ahlakıyla ahlaklanan da himmet almıştır. Değme gitsin artık muhterem Müslümanlar. Dünyada da mes'ud ölüken güle güle ölecek. Mahşerde de gülerek huzurullaha gelecek. Akıbeti de cennettir inşallah o Teala. Evet. Muhterem Müslümanlar şurada Ta genç hocalığında bir notum var bakınız. Müminin, gerçek müminin dört tane ahlakı varmış ki bu ahlak ebdal denen, büdela denen yediler dediğimiz büyük velilerde de bulmuş. Dört tane ahlak. Müminin ahlakı denince bunu da söyleyeceğim. Daha kaydımda çok hadis-i şerif var. Kur'an zaten belli hayatı ilahiyen ama bugün ayetin, mozulumuzun ayetin ikinci fıkrasına geçmiş olacağız inşallah, i̇nşallah. Evet. muhterem kardeşlerim ebdel dediğimiz, yediler dediğimiz, hani kırklar, yediler sözü geçer ya arasında yedilerin dört esas ve temel ahlakı varmış. Bakınız onlar nelermiş. Yani bir müminde biri olsa dünyaya yeter denecek kadar mühim bir vasıf. Birkaç vasıf. Bir sehavetün nefs İki selametü selametü sadr üç, er rahmetü lil halk dört, en nasihatu lil müslimin. Muhteşem Müslümanlar bu dört ahlakı hepimiz için çok lazım. Hocalara başta lazım. Hafız ve imamlara çok daha evvel lazım. haciyim diyenlere çok daha evvel lazım. Hele hele yaşlılar ahirete yaklaştılar. Kefen gözlerinin önünde saltenesir kapılarına yakın Cenab-ı Hak akıbetimizi kayra getirsin inşallah. Muhterem Müslümanlar Büyüklerden Fuzaylı İbni İyaz'a bir zat bana bir nasihat et diye varmış. Fuzaylı Niyaz, Gençliğinde eşkıya reisiydi. Sonra tövbe etti. Evliya reisi oldu. Fuzaylı Niyaz, Efendim bana bir vasiyet eder misiniz? Bir nasihat eder misiniz? diye varıyor. Cevaben öyle diyor. Evladım baban öldü mü? Efendim Allah'ın rahmetine kavuştu. Babasının öldüğünden ibret alıp hazırlanmayana benim nasihatım tesir etmez. Buyurun diyor. <gülüyor> ya muhterem Müslümanlar. Çünkü babayı gönderdik, anneyi gönderdik. Sıra bizde. Ölüm sırası bizde. Sülalede en yaşlı biziz. Muhterem Müslümanlar. Sıra bizde. Babası ölüp de omuzunda kabre götürdüğü halde ibret almayana benim nasihat ve sözüm tesir etmez buyurun diyor. Şimdi siz de, siz de ben bu yönde ölümün bize ne kadar yakın olduğunu beraber tefekkür, tezekkür, teemmül, tekattır, teayül etmeye devam edeceğiz muhterem Müslümanlar. Ben şu dört şeyi söyleyeceğim ezanımız tamamlanıncaya kadar ebdalin dört mühim ahlakından birincisi sehavetün nefs nefsini hak ve halk yolunda harcamakta sakın insanlar nefsini hak yolunda ve halk ümmeti Muhammed için harcamakta sakı insanlar ebdalin birinci vasfı bu yani ne demek hakka hizmet yolunda şairin dediği gibi muhterem Müslümanlar bedenimde bin canım olsaydı kaş. Eski efendiler eski Türkçe'yle, bedenimde bin canım olsaydı kaş, her biriyle bir kez olsaydım feda sana, diyor. Her biriyle bir kez olsaydım feda sana. Bir can değil ya Resulallah. Bir can değil ya Resulallah. Keşke bedenimde bin can taşısaydım da, Birer birer Muhammed'in yolunda sana feda olsaydım diyor. Muhterem Müslümanlar, ebdalin ahlakının biri buyurmuş. Allah yolunda, Resulü yolunda can feda etmeye her an hazır insanlar. Ebu Bekir'in canlı misal. Ebu Bekir'in canlı misal. Bir gün yalvarıyor. Elini açmış arşa, boynunu bükmüş kübleye dönük. Resul-i huzurunda böyle dua ediyor. Ya Rabbi...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 Ben her tarafı doldurayım da ateşte yanan bir tek ümmeti Muhammed kalmasın Allah'ım diyor. Bediüzzaman. Ah Bediüzzaman'ım ah. Ah koca üstad ah. Ya. Dünya ne günler görüyor. Gel de gör. Bediüzzaman öyle diyor muhterem Müslümanlar. Eğer benim ateşte kalmamla Ümmeti Muhammed cennete girecekse Allah'ın şahit ol, ben ebedi kalmaya razıyım diyor. Burada Bediüzzaman'ın muhtemesine var. Demek ki Bediüzzaman'la Sıddık-ı Ekber arasında geçen bütün erbab-ı kemal, sehavet nefs. Kendilerini İslam ve Allah yolunda feda etmekte zerre kadar tereddüt etmemişler. Bir, sehavet nefs. İkincisi, selamet-ü sadr. Allah. Öyle bir kalbe sahip ki,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 Alimul lisan, facirun alimul lisan. Sallallahu aleyhi ve sellem. böyle buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar, siz kalbinizi şimdi sadrinizi yoklayın. Ümmeti Muhammed'den hiçbir kimseye karşı gönlümüzde kötü bir niyet bulunmasın. وَلَا تَجَلْفِ قُلُوبِنَا غِلًّا Hafızcığım öyle mi? لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَغُفُ الرَّح۪يمُ Katiyen, higli kış olmayacak. Selamet, sadir. Hemen kesiyorum, ezanımız dokundu. Okundu mu Evet efendim. Üçüncüsü, Er-Rahmetülil halk, karıncadan file, bir kassa insanoğluna azami merhamet sahibi olmak. Abdal'in üçüncü ahlakı. İstisnasız herkese karşı merhamet sahibi olmak. Çünkü men yerham yurham, ve men la yerham la yurham. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Mahlukat tarafından, hat tarafından da merhamet olunur. Merhamet etmeyen taş kalpli insanlara Allah da merhamet etmez, kullar da merhamet etmez. Onun için merhametli, rahim insan olmak ne kadar mühim muhterem şümaalardır. Bütün mahlukat ilahiye karşı, evet. Ya Abdullah, Abi Layyim Mesud öyle diyor. Ya Abdullah, Tu balete inkün rahimen liberiyeti liveryetil la, inkün ta rahufen liveryetil la. Ya Abdullah. Allah'ın bütün mahlukatına merhametli olursan ne mutlu. Allah'ın bütün canlarına karşı rauf, şefkatli davranırsan ne mutlu. Abdullah İbni Mesud dönüyor. Ya Resulallah, vallahi bir suyun içerisinde giden karıncayı görsem, şöple hemen durur onu çıkarırım. Mahlukat ilahiye karşı bu kadar merhametle doluyum demek istiyor. Muhterem Müslümanlar, Errahimune yerhamuhumurrahmanu yavmel kıyama. İrhamumen fil arzu, yerhamukumen fil sema. Ey insanlar, arz üzerinde olanlara merhamet ediniz. Zira, zira siz arz üzerinde olanlara merhamet ederseniz, Rahman olan Allah ve bütün ehli sama da size rahmetle muamele ederler. Abdal'in dördüncü ahlakı. Muhterem Müslümanlar bugün gene ilk fıkrada kaldık. Ayicilerin kalan kısmına geçemedik. Gelecek cuma dersimizde inşallah kalan kısmına geçeceğiz. Emri bil maruf, nehyanil münker <gülüyor> bahsi. Dördüncü bu, bu muhterem Müslümanlar. Ve nasihatü lil Kıymetli kardeşlerim, ebdalin, büyük velilerin, kamil insanların dört ahlakından dördüncüsü, karşısına gelen her mümine hayırı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek, nasihat etmek, hakkı tavsiye etmek. Ya muhterem ünlüler, köşe başında, yol kenarında, ağaç gölgesinde, veya mağaranın kapısında veya çarşıda veya yolda veya nerede olursa olsun bir kardeşimle, bir otobüste, bir dolmuşta bir sohbette efendim herhangi bir yerde görüştüğüm daima hayırlı tavsiye etmek müminin ebdalin ahlakıdır. Daima hakkı tavsiye etmek daima iman ve aşkı tavsiye etmek daima en doğruyu, en güzeli tavsiye etmek sahabe birleştiler mi ayrılırken vel asri okurlardır. Müslümanlar sahabe bir mecliste birleştiler mi İki üç arkadaş hasbuhal ettiler mi ayrılırken Estağîzü billah vel asl inel insane lefi husum illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasavu bil hakki ve sabr okurlar Sadakallahul azim der ondan sonra dağılırlardı kısaca mana veriyorum vel asl asla kasem ederim ki اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسُرُ Allah böyle buyuruyor. İnsan cinsi, insan nevi? Husrandadır, helaktedir, felakettedir, ziyandadır. Ancak müstesna olanlar. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا İman edip güzel güzel ameller işleyenler. Sonra, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبُرِ Hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler. Muhtalemmler.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 Kendine göre söz ve lafı istiyor, kendine göre sohbet istiyor, kelam istiyor. Ey vallahi bin kıyamet kopsa yapmayız ve yapmayacağız. Allah'ın Kur'anında buyurduğu neyse, Hazreti Resul'ün getirdiği neyse, ashabı kiramın ışık tuttuğu hakikat ve gerçekler neyse, biz Osmanlıyız, Osmanlı sultanımızın, sultanlarımızın, büyüklerimizin, dedelerimizin gösterdiği neyse. Onların üzerinde Mu'ta'la yürüteceğiz. Hakkı ve sabrı tavsiye ederek öleceğiz inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedan abduhu ve Resulü kelimeyi i tayyib-i münciye mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleye.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 ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram ile Sübhane <Sessizlik> rabbike rabbil izzet al Ve selamun alel musselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. el Fatiha.